bir Müslüman olarak mesela genç bir delikanlının genç bir kızla bir arada halvet diyeceğimiz bir ortamda bulunmalarını tehlikeli görüyor ve şeffaf olunsun aman tedbirli olunsun diyorsak paranın bulunduğu her yerde de cinsel sorundan daha büyük bir sorunun bulunduğunu kabul etmemiz gerekiyor nasıl bir delikanlıyı genç bir delikanlı erkeği genç bir kızla otobüse koyup bir yere göndermiyorduk eskiden diyeceğim şimdi öyle bir tehlike kalmadı tabi çünkü aynı üniversitede okudukları için gidebilirler bir sorun olmuyor yani aynı üniversitede okuyorlar zaten arkadaşlar orada İnna lillahi ve inna ileyhi raciun İnna lillahi ve inna ileyhi raciun la ilahe illallah muhammadun resulullah müslüman insan bununla bunu aynı yolculuğa nasıl gönder? aynı üniversitede okuyorlar diyor Aynı üniversitede okudular mı? E aynı nesepten gelmiş abi kardeş sayılıyorlar. Zaten bir sorun olmuyor o zaman. Üniversite mübarek nikah sayılıyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Adam efendimiz Aleyhissalatu vesselamla beraber safları kontrol ediyor efendimiz. Ordu cihada çıkacak. Ordu cihada çıkacak. Son kontrolleri yapıyor sen hazır mısın sen hazır mısın yani evden çıkmış efendimiz zırhını giymiş son denetlemeleri yapıyor kaç kişi var işte taburları kontrol ediyor diyeyim bu çağdaş deyimle de. adam herkesi de soruyor nasılsın nereden geldin filan adam diyor ki ya Resulallah evde kimsem yok merak etme hanımı hacca gönderdim ben de seninle geldim diyor yani evimde sıkıntı yok tam mücahit hazırım ya Resulallah hani karıdan izin aldın mı diyorlar ya tabi ben izinliyim filan diyor. O da öyle bir şey demek istemiş herhalde. Efendimiz buyurmuş ki dön, dön, dön kadınını yalnız bir yolculuğa gönderdin git onunla beraber haç yap istemiyorum buyurmuş. Bukhari'de hadisi şerif. Adam cihada gelecekti Resulullah'la belki şehit olacaktı aleyhissalatü vesselam. Hanımı da Kabe'ye gidiyor. Uygun görmedi Aleyhisselam Efendimiz. Beyefendinin kızı Filan bin kilometre ötedeki bir üniversitede o da tıp gibi bir şey olsa hani. Öften büften daha ne iş yaptığı diploması nerede kullanılacağı belli olmayan bir bölümde okuyacak kızı otobüse koyuyor. E, yalnız göndermedik üniversiteden arkadaşları vardı diyor. Sadece inna lillahi ve inna ilihi raciun diyebiliyorum. Ümmetimin başına bu felakette gelecekti. Herhalde Nevevi bunu da anlamazdı zannediyorum. Böyle bir şey olacak sorulsa ona, zannetmem böyle bir şeye inandırdı. Yecüc mecüc zamanında olur filan derdi belki. Bunu da gördük.